Şimdi imanları tazeleme zamanı vakit diriliş vaktidir. Kendimize gelmenin, namazı ikame etmenin, akan gözyaşı ve kanların hesabını sorma vaktidir. Anne ve babaya öh bile dememenin, iyi bir eş, iyi bir kardeş, iyi bir baba, iyi bir evlat olma vaktidir. Gökyüzündeki yıldızların kaybolduğu bir devirde onlar gibi olmanın, onlar gibi yaşamanın vaktidir. Hayatımızı yeniden İslam'a göre düzenleminin ahirette dirilmeden önce bu dünyada dirilişin vaktidir. Şimdi imanları tazeleme zamanı, vakit diriliş vaktidir.